Osman Keykubat Yapımcı Aygül Ordu Bu bölümde rol alan sanatçılar Emin Metin Oyman Sofia Şebnem Doğruer Bahar Güldeniz Ay Tutuldu Süheyla Selmin Barutçuoğlu, Nesibe Nalan Örgüt Haşim İbrahim Raci Öksüz Hikret Ahmet Dizdar Türk Kemal Musa Zindan Rahip Rüçhan Gürel, Nuri Sadık yacı Madame Sofia, refah faciasından sağ kurtulan emekli subay Refiye, bu faciada kaybettiği sevgilisi Emin'i bir kez daha anlatmaya başlar. Avrupa'ya gemi mühendisliği eğitimi almaya gelmiş olan Emin, Sofia ile 2. Dünya Savaşı yıllarında Paris istasyonunda tanışmış, genç kadına ilk görüşte aşık olmuştur. Aynı trenle İstanbul'a gelirler. İstanbul'a vardıklarında Sofya'nın babası bir Alman casusu tarafından öldürülünce yolları ayrılır. Emin arkadaşıyla Mersin'e doğru yoluna devam eder. Eve dönen Emin, babasının isteğiyle Bahar'la evlenir. Annesi Süheyla ve kocası Fikret'le sorunları olan Nesibe Hala bu işe çok sevinirler. Karısına Sofya'dan bahseden Emin, evlendikten sonra çok değişmiş, geçimsiz biri olup çıkmıştır. Bu arada Mersin'deki Katolik Kilisesi gelecek olan Polonyalı grup için hazırlıklara başlamıştır. İstanbul'da olan Sofya'da gruba eşlik etmek üzere Mersine gönderilir. Karaborsa işine bulaşmış olan Harşimin depoları yanında çalışan Kemal'in gizli iddiası sonucu denetlenir. Kemal bir başka gecede depolardan birinin camlarını gizlice kırar ve depoyu su basar. Haşim bundan depo bekçisi Nuri'yi sorumlu tutar ve onu işten kovar. Bu arada İstanbul'a gidip gelen kocasının değiştiğini düşünen Bahar yanıldığını anlar. Genç kadın bir gün aslında kim olduğunu bilmediği Sofya'yı evine davet eder. Duvarda Emin'in resmini gören Sofya onun Bahar'ın kocası olduğunu öğrenir. O sırada Emin eve gelir ve karısına askere çağrıldığını söyler. Sofya'nın adını duyunca salona geçer, onu görür. Sofya dur gitme. Bırak kolumu Emin. Sofya. Gitme Emin ne olur Emin. Ah. Gitti hala. Ağlama kızım ağlama. Az da olsa bir umudum vardı hala. Ama artık her şey bitti. Ne demek her şey bitti kızım? Zamanla beni sever diye düşünüyordum. Her şey değişecek hala. O burada artık. Sofya burada. Sen Emini seviyor musun kızım? Çok seviyorum hala. Sevmesem tüm bu aşağılamalara katlanır mıydım? Hemen pes edip bırakacak mısın savaşı? Ne yapabilirim ki? Umutsuzluğa kapılma Hem bak askere çağırmışlar Emin'i Uzun süre burada olmayacak eh, Bu da iyi bir şey Sofia Bırak beni Emin Bırak kendi yoluma gideyim Beni dinlemelisin Sofia çok acı çekiyorum. Allah beni. Gözlerindeki acıyı görebiliyorum Emin. Ama bu bizim zamanımız değilmiş. Beni unutmalısın. Yapamam sevgilim. Seni yeniden kaybetmeyi göze alamam. Bak bu akşam gidiyorum Sofia. Bir daha ne zaman geri dönerim bilmiyorum. Beni sevdiğini bekleyeceğini söyle. Bu acıyı bir daha yaşayamam. Anlıyor musun beni? Yapabileceğimiz hiçbir şey yok Emin. Beni unutmalısın. Sen unutabilecek misin? He? Cevap vermiyorsun. Dur Sofya, beni bırakma. Dön yüzünü bana. Sofya dur. Dur Sofya, gitme. Emin, sevgilim. Böylesi hepimiz için daha iyi olacak. mı monamur. Elveda. Girin lütfen. Kızım. Bahçede bir hanım seni görmek istiyor Geliyorum peder Bahar Sen miydin Emin gitti mi Dün akşam gitti Beni beklemiyordun herhalde Doğrusunu istersen hayır Seninle konuşmak için Biraz zaman geçsin istiyordum ne konuşacaktın? Aranızdan çekilmemi isteyecektin? Beni iyi tanımadığın için böyle konuşuyorsun. Emin'in peşinden buralara geldiğine göre... ...onu çok seviyor olmalısın. İlk günlerde değil. Ama zamanla onu sevdiğimi anladım. Bunu senden gizlemeyeceğim. Ama o artık seninle evli. Bu her şeyi değiştirir Bahar. Ayrıca... ...düne kadar Emin'in Mersin'de yaşadığından... ...haberim bile yoktu. <gülüyor> Buna inanmamı beklemiyorsun değil mi? Neye inanıp inanmayacağını ben söyleyemem sana Yalnız şunu bil ki Aranıza girmeye hiç niyetim yok Sen yokken de aramızdaydın Sofia Emin hiçbir zaman bana ait olmadı ki Bunun için çok üzgünüm Ama bundan dolayı beni suçlayamazsın Evlendiğimiz günden beri seninle mücadele ediyorum Sofia Emin beni hiç sevmedi Seni sevmeyen bir adamla neden evlendin öyleyse Bir gün O da beni sever diye umut ettim Ama artık hiç umudum kalmadı seni bulduğuna göre bırakmak istemeyecektir. İnan bana düşündüğün gibi olmayacak. Yerdeki konsolos çiçeklerini görüyor musun Bahar? Rüzgar nasıl savuruyor onları? Biz de aynı onlar gibiyiz. Savrulup duruyoruz yaşamda. Kimi zamanda aynı rüzgar bizi bir araya getirebiliyor. İstesek de istemesek de. Biz Emin'le böyle bir anı paylaştık. Sen hiç merak etme... ...Rüzgar bir daha hiç esmeyecek. Haşim kalk şu radyonun başından da yemeğe gel artık. Şu ajansı dinleyeyim geliyorum. Burası uzun dalga... ...1648 metre 182 kilo cycle... ...Ankara Radyosu. Saat 19. Ajan başladı mı? Başladı Fikret. Şimdi ajans haberlerini veriyoruz. Yugoslavya'dan sonra Yunanistan'da Almanlara teslim olmuştur. 6 Nisan'da başladıkları Yıldırım Harekatı'nda önce Yugoslavyayı ardından da Yunanistan'ı alan Alman kuvvetleri... ...27 Nisan 1941 tarihi itibariyle Trakya sınırımıza gelip dayanmışlardır. Hay Allah! Sonunda sınırımıza dayandılar. Ben size demiştim. Ne yapıp edip Almanların yanında savaşa girmeliydik. Bak adamlar gelip Trakya'ya dayandılar Milletçe daha çok sıkıntı çekeceğiz desene Katlanacağız Fikret Savaşa girseydik daha mı iyi olurdu Hadi artık yemeğe gelin Anne ben şu tencereyi mutfaktan alıp geleyim Olur mu kızım sen yüklüsün Bırak ben alır gelirim Gelin torunuma iyi bak ha. Öyle kendini yoracak işler yapma sakın Ne işi babacım olsun Sela e annem hamile olduğumu öğrendiği günden beri Bir bez parçası bile taşıtmıyor bana E kızım sen bize emanetsin Sonra Eminim ne der Hadi hadi herkes sofraya Fikret sen de Ben yemeğe kalmayacağım Suheyla çıkmam gerekiyor Karartma başlayacak nereye gidiyorsun Çiftlikte halletmem gereken işler var Haşim Nesibeye söylersiniz Aa, Nesibe tam zamanında geldin Ben çıkıyordum Bekle kapıya kadar geçireyim seni Hadi bizde yemeğe geçelim Fikret nereye gittiğini bilmediğimi sanma Çiftlik evine gidiyorum ne Nesibe Karşında çocuk yok Fikret O kadına gittiğini biliyorum Kimi kandırıyorsun sen Ne zamandır biliyorsun Çok oldu Fikret çok Bir gönül macerasıdır diye avutmaya çalıştım kendimi Elbet bir gün sıkılır evine döner dedim Ama galiba Sen o kadını gerçekten seviyorsun Üzgünüm Nesibe Böyle olsun istemezdim Düşük yaptığında ve doktorlar bir daha hamile kalamayacağını söylediğinde dünyalar başıma yıkılmıştı. Ben bir çocuğum olsun istiyordum. Benden sonra adımı yaşatacak bir çocuk. O kadın bana bir oğlan doğurdu Nesibe. Git Fikret. Bir daha geri dönme olur mu? Sakın dönme. Sakın. Aramızda halledelim bu işi. Seni artık hayatımda istemiyorum. Elveda Fikri Bahar Bahar Bahar bak kim sesleniyor Ses ya Demek henüz gitmemiş Konuşacak mısın Konuşacağım ola Bonjour madame Nesif Bonjour Bahar bonjour, bonjour Gittiğini sanmıştım Sophie Yakında gideceğim Bahar <gülüyor> Karnın ne kadar büyümüş Bu sıcaklar rahatsız etmiyor mu Bir şekilde idare ediyorum Sorduğum için bağışla Bahar Emin nasıl Çok iyimiş Denizci olmuş biliyor musun Bir gemideymiş Ne güzel bir keresinde gemileri çok sevdiğini söylemişti Evet gemide olmak onu çok mutlu etmiş bu arada her şey senin söylediğin gibi oldu Sofya Kocam eve döneceği günü dört gözle beklediğini yazdı son mektubunda Buna çok sevindim Bahar Umarım en kısa zamanda döner Umarım Sofya Bahar kızım hadi geç kalıyoruz Daha harşime uğrayacağız Geliyorum hala İyi günler Sofya Orvar Bahar Emin'in gitmeden önce hazırladığı dosyalar nerede biliyor musun? Arka tarafta olmalılar. Hemen getireyim. Biz geldik abi. Hayır ulan bir şey yok değil mi? Her şey yolunda mı? Aa, merak etme abi. Telaş edecek bir şey yok. Ee, Emin'e bir mektup yolladık. Süheyla orayıp şu anahtarları sana vermemizi istedi. Çıkarken unutmuşsun. Biraz soluklanıp gideceğiz. Haziran değil ağustos ayı mübarek. Ne sıcak bu böyle? Ha, oturun hele oturun size soğuk bir şeyler söyleyeyim. Kemal! Kemal! Duyur duyurabilirsen sesini. Kemal! E, geldim Haşim Bey. E, dosyalar burada. Aa, hoş geldiniz yenge. Nesiba Hanım. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ ol oğlum. Sen nasılsın? Annen nasıl yavrum? Annem geçen yıl öldü Nesiba Hanım. vah vah vah vah. Çok üzüldüm. Başın sağ olsun oğlum. Anneni bizim çiftlik evinden tanırdım. Yanımızda çalışırdı rahmetli. Bizim Emin Abba abba diye peşinden dolaşır dururdu. Bir sabah baktık ki annen yok. Ne olduğunu hiçbirimiz anlayamamıştık. Meğer babana kaçmış rahmetli. Zaman zaman sizden söz ederdi. Hatta bir keresinde... Tamam tamam bırak şu elindeki dosyaları masaya. Bize içecek bir şeyler getir. Soğuk olsun ama. Olur ha Bey. Oğlana biraz sert çıkışmadın mı abi? Bunlar bu dilden anlar Nesibe. Biraz yüz versen tepene çıkarlar. Neysa boş verin bunları şimdi. Gel. Yine mi sen Nuri Efendi? Benim ya beyim iki laf etmeye geldim. Ne diyeceksen diye ver hemen. Görüyorsun misafirlerim var. Diyeceğim budur beyim. Çıldırdın Nuri Efendi. Sok o silahı beline. Çıldırdım ya benim çıldırdım Sen beni işsiz koyunca evdeki bebeğe yiyecek bir şey götüremedim Kurudu gitti yavrucak İstediğin paraysa vereyim Nuri efendi Bırak o silahı kardeş Elini kana bulama Sen karışma bacım Bu benimle Haşim bey arasında bir mesele O benim yavrumun ölümüne sebep oldu bacım anlıyor musun? Ha, durumla çok üzüldüm ama Takdiri ilahi Nuri efendi Bırak o silahı ne olur Bacım o mazum gözlerimin önünde gitti Sorumlusu da bu adam işte Dikkat et elinde silah var Kemal oğlum sen karışma bu işe Ne dekirip duruyorsun bir şeyler yapsana Kemal Ver silahını Nur Efendi Verme vermem, vermem Yiğitim İnat etme ver şu silahı bana Çarışma bir işe benim derdim seninle değil Çarışma bir işe benim Neden vermedin silahı bana neden Vuruldu mu Bacağından vurulmuş Lanet olsun sana Aşim Bey Kemal kalk kalk hadi Git polis çağır hadi Bacağım Abi şuradaki havluyu ver Yarasına basalım Hala ah, Yardım et bana Kızım Bahar ah. neyin var ah, Bilmiyorum hala kanamam var aman Allah Hala yardım et bana aman Allah. Bir şey olursa yaşatmam seni Nuri Efendi Yaşatmam anlıyor musun Torunun ha İşte polis geldi Cezanı çekeceksin. Süheyla geliyor abi. Haşim ne oldu nesi var Bahar'ın? Bahar iyi merak etme. Ya bebek o da iyi mi? Te telaş edecek hiçbir şey yok Süheyla. İkisi de çok iyi. Ufak bir kanaması olmuş Bahar'ın. Allah'ıma şükürler olsun ben de sanmıştım ki. Doktor bu akşam hastanede tutalım yarın evine göndeririz dedi. Siz gidin. Ben yanında kalırım Vallahi şuradan şuraya gitme Süheyla Hala sen misin? Benim kızım Ne yapıyorsun tek başına bir şeyin yok değil mi? Yok hala Ben de iyiyim bebeğim de Kerata bir tekme savurdu ki az evvel sorma <gülüyor> Gel yanıma otur hala Yıldızları seyredelim Karartma başlayalı daha bir ışılar oldu yıldızlar Karanlıkta bir kıvılcım bile ışıl ışıl parıldar kızım Bak gördün mü bir yıldız kaydı Hemen dilek tut hadi hadi Tuttum tuttum Sakın kimseye söyleme Yoksa tılsımı kaçar Söylemem <gülüyor> Bak Zeyla da geliyor ay, ay demek buradasınız Ay odalarınızda bulamayınca merak ettim sizi Gel Zeyla gel Sen de katıl bize ...karanlıkta oturmuş ne yapıyorsunuz öyle? Kayan yıldızların ardından dilek tutuyoruz. Hadi sen de katıl oyunumuza. <gülüyor> Vallahi alemsiniz kızlar. Bu yaştan sonra oyun mu oynayacağız? Aa, ne varmış yaşımızda ayol? Aa, evli farklı kadınlarız yakışık alır mı bize canım? Seni duyan da sokak ortasında ip aktörü sanacak. Ayol altı üstü kayan yıldızların ardından dilek tutacağız. <gülüyor> Benim dileğim belli. Kimseye de demem. <gülüyor> Aferin sana. <gülüyor> Allah muhabbetimizi arttırsın hanımlar. Ay, gel Haşim. Sen de gel. Sen de bir dilek tut. Ama dur. Ben senin ne dileyeceğini biliyorum. Ne dilermişim? Söylersem gerçekleşmez. Hmm. Benim de size bir müjdem var. İstersen söylemeyeyim. Müjde mi? E, söylesene Haşim neymiş bu? Birkaç güne kadar emin geliyorum. Emin mi? Ah, ne zaman geliyor? 21 Haziran'da burada olacak. 21'inde mi? Dur bakayım. Bugün ayın 18'idir Yarın da 19'u. Hee! iki gün sonra burada Emin'im. Aman Allah'ım. Hadi, hadi çekilin önümden. Ha şimdi mutfağa gidip hazırlık yapmalıyım. Ay, ay vallahi bu kadın aklını kaçırmış. Çocuk ne zaman geleceğim diye haber gönderse... ...güller öncesinden başlıyor hazırlığa. Bahar... Kızım sen pek sevinmedin galiba Haşim babamın diyecekleri sadece bu değil hala Devamını dinle Bahar haklı neyse be Emin sadece bir günlüğüne geliyor Birliğiyle beraber buradan Mısır'a gidecek Hem de vapurlu Süheyla telaşlanmasın diye söylemedim <Gülüyor> Çekleri adlı oyunumuzun yedinci bölümünü dinlediniz. Sekizinci bölümde buluşmak...